Kavai Dilberba 2 Murat Müslihan Allah'a hamd Resulüne salat ve selam olsun. Metin Allah seni taatine yönlendirsin. Bil ki İbrahim'in aleyhisselam milleti olan Haneflik ibadette Allah'ı birlemen ve dini ona has kılmandır. Allah subhanehu ve Teala bütün insanlara bunu emretmiş ve bütün insanları bunun için yaratmıştır. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet Şer Milleti İbrahim, haniflik nedir? Bunun iyi bilinmesi gerekir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala birçok ayette Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem hem de tüm insanlara İbrahim'in aleyhisselam milletine tabi olmayı emretmiştir. Bununla birlikte Allah Subhanahu ve Teala İbrahim'in milletinden yüz çevireni sefih diye isimlendirmiştir. allah Teala şöyle buyuruyor. Hanif olan İbrahim'in milletine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ali İmran suresi 95. ayet Sonra sana vahyettik. Hanif olan İbrahim'in milletine uy. O müşriklerden değildi. Nahl suresi 123. ayet Kendi nefsine aşağılık kılandan sefihten başka. İbrahim'in milletinden kim yüz çevirir? Bakara Suresi 130. Ayet Allah subhanehu ve Teala İbrahim'in aleyhisselam milletine tabi olmayı emredip, tabi olmayanları sefih olarak isimlendirdiği için, milleti İbrahim'i iyi bilmemiz gerekir. Çünkü insan bilmediği, tanımadığı bir şeye tabi olamaz. Tabi olmak için önce bilmek gerekir. Milleti İbrahim'in iki tane temel özelliği var. 1- İbadette Allah'ı birlemek. Allah subhanehu ve Teala insanları ve cinleri, sadece kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. Milleti İbrahim'den olmak isteyen birinin, ilk olarak ibadette Allah'ı birlemesi gerekir. İbadette Allah'ı subhanehu ve Teala birlemeyen, milleti İbrahim'den olamaz. 2. Müşriklerden teberri Allah'ı ibadette birlemeyenlerin hem cisimlerinden, hem de itikatlarından beri olmak, İbrahim'in milletinin ikinci özelliğidir. İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki, ''Biz sizlerden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyiz, uzaz. Mümtehine Suresi 4. Ayet İbrahim'in milletinden olmak isteyen birinin, İbadette Allah'ı birlemesi ve ibadette Allah'ı birlemeyenlerden teberri etmesi gerekir. İkisi veya ikisinden biri eksik olduğunda kişi, İbrahim'in milletinden olamaz. Velev onun milletinden olduğunu diliyle söylese de. Zariyat suresi 56. ayetinin açıklanması. Bu ayetle ilgili bilinmesi gereken birkaç mesele vardır. 1- Bu ayette hasr vardır. Allah subhaf- <gülüyor> Allah Subhanehu ve Teala ayette, ben insanları ve cinleri yaratmadım diye bu kısmı öne nefiyetmiş, sonraysa istisna ile sadece bana ibadet etsinler diye yarattım diyerek bu kısmı ispat etmiş. Bu Arap dilinde hasır olarak isimlendirilir. Hasır, bir şeye bir şeye has kılmak demektir. Bizim dilimizde olan ben bunu sadece ve sadece bundan dolayı yaptım sözü Arap dilinde hasır olarak isimlendirilir. Hasrın Arap dilinde bir takım üslupları vardır. Bunlardan bir tanesi de nefiden sonra istisnanın gelmesidir. Yani Allah Subhanahu ve Teala insanı sadece ve sadece kendisini ibadette birlemesi için yarattığına özellikle vurgu yapmıştır. 2. İnsanın yaratılışının sebebi nedir? Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde insanın sebepsiz yere başıboş yaratılmadığını defaten beyan eder. Sizi boşuna yarattığımızı ve tekrardan bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Müminin Suresi 115. ayet. İnsan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır? Kıyamet Suresi 36. ayet. Allah Subhanehu ve Teala insanı başı boş yaratmadıysa neden yaratmış? İnsanın yaratılış sebebi nedir? diye aklımıza sorular gelebilir. İşte Zariyat Suresindeki bu ayet insanın yaratılış sebebini bize açıklıyor. Allah subhanehu ve Teala bu ayetle insanları ve cinleri sadece ve sadece kendisine ibadet etsinler diye yarattığını beyan ediyor. İnsanın yaratılış sebebini bilmesinin ne tür faydaları vardır? Yaratılış sebebini bilmeyen yaratılış gayesini yerine getiremez. Hangi iş olursa olsun yapılabilmesi için öncesinde ilim olması gerekir. Kişinin Allah'ın kendisinden istediklerini yerine getirebilmesi için, Öncelikle Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmesi gerekir. 2- Yaşadığımız hayat içerisinde Allah'a ibadet etmekle birçok şey karşı karşıya gelebiliyor. İkisinden birini tercih etmek durumunda kalıyoruz. Böyle bir durumda kişi kendisi için hangisinin daha önemli olduğunu düşünerek çelişki yaşayabilir. Örneğin bazen Allah'a, Subhanehu ve Teâlâ ibadet ettiğimiz için hapsediliyoruz. Rızkımızı temin edemiyoruz. Veya akrabalık ilişkilerimiz kesiliyor. Bu durumda insan yaratılışının tek gayesinin Allah'a ibadet etmek olduğunu bilirse, ben sadece Allah'a ibadet etmek için yaratıldım diyerek onu her şeyin önüne geçirir. Eğer bunu bilmezse korku ve endişelerini Allah'a ibadetin önüne geçirebilir. Bu da Allah muhafaza dünya ve ahiretinin ziyan olmasına sebep olur. Ayet-i Kerime'de dikkat edilirse, Allah Subhanahu ve Teala. ''Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım.'' diyor. Fakat vakaya baktığımızda birçok insan Allah'a ibadet etmiyor veya Allah ile birlikte başkalarına da ibadet ediyor. Bunu nasıl anlayacağız? Haşa! Allah'ın subhanehu ve Teala söylediğinin vakada karşılığı yok mu? Bazı alimler buna şöyle cevap vermişler. Demişler ki, ''Eğer Allah bir ayette bir şey söylüyor.'' ve o söylediği hem başka ayetlerle uyuşmuyor, hem de vakada karşılığı yoksa, orada mutlaka lafızda zikredilmeyen, hasfedilen bir şey vardır. Bunun Kur'an ve sünnette birçok örneği vardır. Örneğin Peygamberimiz hadiste, ameller niyetlere göredir, buyurmaktadır. Vakaya baktığımızda, niyetsiz amel yapan birçok insan var. Haşa, Peygamberimiz yalan mı söylüyor? Hayır. Burada hadiste zikredilmeyen, Mahsuf olan bir şey var, o da şudur. Ameller ancak niyetlerle sahih olur. Böyle denildiğinde karışıklık ortadan kalkmış olur. Böylece hadisten niyetsiz amel yapanların, amellerinin sahih olmadığı, geçersiz olduğu anlaşılmış oldu. Bu ayeti kerimede zikrettiğimiz hadis gibidir. Ayetin lafzında zikredilmeyen, mahsuf olan bir şey var. Onu zikrettiğimizde ayeti kerime, ben insanları ve cinleri bana ibadet etmelerini emredeyim diye yarattım şeklinde olur. Eğer böyle söylenmese haşa, Allah'ın söylediğinin vakada karşılığı olmaz. Bu da mümkün değil. Nasıl ki Allah insanı iki elli, iki ayaklı, iki gözlü olarak yaratmış ve bu şekilde bunu vakada görüyoruz, aynı şekilde Allah subhanehu ve Teala insanlara, yeryüzünde bana ibadet edecekseniz deseydi, vakada insanların sadece Allah'a ibadet ettiklerini görecektik. Fakat Allah subhanehu ve Teala, insanlara kendisine ibadet etmelerini emretmek için yaratmış. Doğal olarak, kimi insan bu emre icabet ediyor, kimisi ise icabet etmiyor. Bazı alimlerse buna şöyle cevap vermişler. Demişler ki, Burada ibadetten kasıt, Kişinin kendi isteğiyle yaptığı ibadet değildir. Herkesin Allah'ın kulu olarak, zorunlu olarak yaptığı ibadettir. Allah Subhanahu ve teâlâ ayette, Göklerde ve yerde hiç kimse yoktur ki, şüphesiz Allah'a kul olarak gelecektir, buyurmuştur. Meryem suresi 93. ayet Kıyamet gününde, herkes istese de istemese de, Allah'a Subhanahu ve teâlâ kul olarak gelecektir. Allah'a hakkıyla kulluk etmeyen Ebu Cehil de Allah'a kul olarak gelecek, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kul olarak gelecektir. 3- Allah'a ibadet etmenin delili nedir? Bir konunun delilinin ne olduğunu bilmek önemlidir. Çünkü delilin varlığına göre hükümler icra edilir veya edilmez. Bir şeyi yapmanın delili şayet fıtratsa herkes onu yapmak zorundadır. Ve yapmayanların da öne sürdüğü ben bilmiyorum, cahilim şeklindeki özürler geçersizdir. Çünkü delili fıtrattı olduğu için herkes bilmek ve gereklerini yapmak zorundadır. Şayet bir konunun delili Kur'an ve sünnet ile sabitse onlar kişiye ulaşmadan yaptıklarıyla sorgulanmaz. Sorgulanması için hüccet ikamesi gerekir. Ondan dolayı hangi meselenin delili nedir bunu iyi bilmek gerekir. Her meselenin delili birbirinden farklıdır. Meseleleri ve delillerini birbirine karıştırmamak gerekir. Bazı insanlar, meseleleri birbirine karıştırdıkları için kafaları da karışmış, kimisi ifrata, kimisi ise tefrite giderek istikametten çıkmışlardır. Allah'ın yaratmış olması ve fıtrat, Allah'ı ibadette birlemenin başlı başına delilidir. Allah subhanehu ve Teala daha insanları yaratmadan, Kendisini ibadette birlesinler diye onlardan söz almış. Hani kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarının sırtından zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şahit tutup "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye buyurmuştu. Onlar da "Evet, Rabbimizsin, şahit olduk." demişlerdi. Yahut daha önce sadece atalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen bir kuşaktık. Şimdi atalarımız olan o batıla saplananların işledikleri yüzünden bizi helak mı edeceksin demiyesiniz diye. Araf suresi 172 ve 173. ayetler. Ayetlere dikkat edilirse Allah subhanehu ve Teala insanlar ibadette kendisini birlesinler ve şirk koşmasınlar diye onlardan söz almış. Söz almasının sebebini ise biz bilmiyoruz. Veya daha önce atalarımız şirk koştu, biz onlardan sonra gelen bir nesildik demeyelim diye açıklamıştır. O zaman insanın bilmiyorum demesi veya birilerine tabi olması ibadette Allah'ı birlememek için geçerli sebepler değildir. Çünkü Allah Subhanahu ve teâlâ bunu insanın fıtratına yerleştirmiş, daha sonra ise her tarafına bunu işaret eden deliller koymuştur. İnsan biraz tefekkür etse, biraz düşünse bunu fark edecektir. Birinin gelip ekstradan bunu anlatmasına gerek yoktur. Fıtrat ve akıl bunun için yeterli delildir. Dediğimiz gibi insanın yaratılmış olması ibadette Allah'ı birlemesi için yeterli bir delildir. Allah Subhanahu ve Teala yaratmayı ibadette Allah'ı birlemenin delili olarak zikrediyor. Zariyat suresindeki ayete dikkat edilirse, Allah subhanehu ve Teala, ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Yani Allah subhanehu ve Teala, beni ibadette birlemeniz gerekir. Çünkü ben zaten sizi bunun için yarattım diyerek, ibadeti yaratmaya bağlıyor. O zaman yaratılmış olan herkes, Allah'ı ibadette birlemek zorundadır. Başka bir ayette ise, Ey insanlar! Sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin ki, takva sahibi olasınız. Bakara suresi 21. ayet. Dikkat edilirse, Allah Subhanahu ve teâlâ yine ibadeti yaratmaya bağladı ve yaratan Rabbinize ibadet edin dedi. Bakara suresi 21. ayet. Fıtratın Allah'ı Subhanahu ve teâlâ ibadette birlemeye yeterli delil olduğuna dair sünnetten pratik iki örnek verelim. 1. Zeyd bin Amr bin Nufeyl'in kıssası. Bu adam Mekke'den Şam'a yolculuk yapmış. Önce Yahudi, sonra Hristiyan din adamlarından bir şeyler öğrenmeye çalışmıştır. Yahudi alime: "Umulur ki sizin dininize gireyim. Bana dininizi anlat." der. Yahudi alimi: "Allah'ın kızgınlığından nasibini almadıkça ''Bizim dinimize giremezsin.'' der. Zeyd, ''Ben zaten Allah'ın gazabından kaçıyorum. Bana bundan başkasını gösterebilir misin?'' diye cevap verir. Yahudi alimi ''Senin için ancak hanifliği bilirim.'' dedi. Zeyd, ''Nedir o haniflik?'' diye sorunca alim ''İbrahim'in dinidir. O Yahudi ve Hristiyan değildi ve Allah'tan başkasına ibadet etmezdi.'' diye anlattı. Sonra Zeyd, bir Hristiyan din adamına gitti. Gazap yerine lanet kelimesi konularak aynı konuşma geçer. Hristiyan da Zeyd'e hanefliği anlatınca, Zeyd oradan çıktı, ellerini kaldırdı ve Allah'ım şahadet ederim ki ben İbrahim'in dini üzereyim dedi. Buhari Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka hadislerde Zeyd'in cennet ehlinden olduğunu, onu cennet bahçelerinde gördüğünü haber vermiştir. Zeyd'i cennet ehlinden kılan şey ise, Allah'ı ibadette birleyip şirk koşmamasıydı. Zeyd'e kimse bunu anlatmamıştı. Fakat Allah subhanehu ve Teala bunu fıtrata yerleştirdiği için Mekke toplumunun içerisinde olduğu durumu kabul edemedi ve arayarak tevhidi buldu. Ve sonuç olarak Zeyd ve onun gibi ibadette Allah'ı birleyenler cennet ehlinden oldu. İbadette Allah'ı birlemeyen Mekkeli müşriklerse cehennem ehlinden oldu. 2- Amr bin Abese'nin kıssası. Amr bin Abese, Müslüman olmaya gelince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Ben cahiliyedeydim. İnsanların sapıklık üzere olduklarını ve hiçbir şey üzerine olmadıklarını biliyordum. Müslim. Amr bin Abese, Müslüman olmadan önce dahi insanların sapıklıkta olduğunu bildiğini söylemiş. Peki Amr bin Abese bunu nereden öğrenmişti? Kimse Amr bin Abese bunu anlatmış mıydı? Hayır. Bilakis onların yaptıklarının yanlış olduğunu selim olan fıtratıyla bildi. Sonuç olarak Allah'ı ibadette birlemenin delili fıtrattır. Ondan dolayı hiç kimsenin bu konuda mazereti olamaz. Herkesin ibadette Allah'ı birlemesi gerekir. Bugün insanlar Allah'a ibadetle başka meseleleri birbirine karıştırıyorlar. Ondan dolayı meseleler birbirine giriyor. Örneğin alimler demişler ki bir adam namazın vacipliğini inkar ederse ona hücceti ikame ederiz. Kabul etmezse tekfir ederiz. Biri de hemen bu söze sarılarak şöyle diyor. Adam namazın vacipliğini inkar etmesine rağmen alimler demiş ki hüccet ikamesi gerekir. Demek ki şirkte de cehalet mazerettir. Alimlerin söylemiş olduğu söz doğrudur fakat bu kişinin o söze sarılıp da çıkardığı sonuç yanlıştır. Çünkü Allah'a ibadetin deliliyle namazın delili aynı değildir. Namazın vacipliği, Resulün gelip bildirmesinden sonra bilinebilir. İnsanın fıtratında bu yoktur. Ondan dolayı ilmin olmadığı yerlerde kişinin bu konudaki cehaleti mazurdur. Oysa Allah'a ibadetin delili insanın fıtratında vardır. Allah, daha insan doğmadan bunu onun fıtratına yerleştirmiştir. Ondan dolayı, Kişinin bu konuda cehaleti mazeret değildir. Günümüzde yol kesiciler olarak tarif edebileceğimiz bazı kişiler alimlerin bazı sözlerine yapışıp bunu istedikleri her tarafa çekiyorlar. Sonundaysa kendi itikatlarını o alimlere söyletiyorlar. Örneğin adam diyor ki alimler Musa'nın aleyhisselam peygamber olduğunu bilmiyorum diyenin cehaletini mazeret kabul etmişler. Demek ki cehalet mazerettir. Doğrudur, bu konuda cehalet mazeret olabilir. Çünkü Musa'nın aleyhisselam, peygamber olduğu hüccet ikame edilmeden bilinebilecek bir konu değildir. Bilmeyen mazur olabilir. Fakat Allah'a subhanehu ve Teala, ibadet konusu böyle değildir ki. Fıtrata yerleştirildiği için herkes bilmek zorundadır. Bilmeyen ise mazereti kabul edilmez. Davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 21. sayısında yayınlanmıştır.